kelime Kelime means a saying or a word and is mentioned many times in the Quran. Kelime söz yahut sözcük manasındadır ve Kur'an'da pek çok yerde geçer. İnsanlar en fazla dillerine dikkat etmeli. Ağızlarından çıkan her kelimeyi kulakları duymalıdır. Çünkü Sözdür ki insanı cehenneme mahkum eder veya cennete yaklaştırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yarım hurma ile bile olsa canlarınızı cehennem ateşinden uzak tutunuz. Buna da gücünüz yetmiyorsa güzel sözle konuşunuz. Yani dinimizde insanlara güzel bir söz sarf etmek, yoksula yardım gibi sevaba konu olur. Ve bu öyle bir hazinedir ki, bu sadaka verilebilecek hiçbir şey olmayan fakirler için de bir hazinedir. Ve insan eğer güzel söz de sarf etmeyecekse, sussa daha iyi olur. Çünkü susmak, yakışıksız sözler ve boşa konuşmaktan çok çok daha iyidir. Sözlerin en çirkini ise gıybettir. Yani kendisi yokken bir insan hakkında yalan uydurmaktır. Ama bundan daha kötüsü vardır, ona da küfür denir. Yani Allah'ı reddetmek. And love is for the beginning of La ilaha illallah Ma is for the messenger Muhammadun Rasulullah